8. hücceti imaniye münacat Ya ilahi ve ya Rabbi ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın dersiyle ve ismi Hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki böyle intizamiyle ile senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin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 ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehe sikkesiyle senin haşmeti uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şahadette bulunmasın. Ve on iki seyyaen hiçbir seyyare yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücu vücuduna şehadet ve saltanatı uluhiiyetine işaret etmesin. Evet gökler sekeneleriyle her biri tek başı ile şehadet ettikleri gibi heyet-i mecmuası ile derece-i ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı senin vücubu vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatı ile tedbirini gören ve idare eden ve bu seyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren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 hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyâreler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtariyle.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 ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tevziif edilmişlerdir bütün o ecramı ulviye kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek halika tesbih ederler tekbir ederler lisan-ı hal ile sübhanallah Allahu ekber derler ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, Kur'an-ı dersiyle ve Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtü vesselâm'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şahadet ederler, öyle de cevvi semâ bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgârlarıyla ve ile.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 senin fezadaki kudretini güzelce temvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tespihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan radat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kulayı ve nefesleri vermek,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 Senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şahadet eder. Ey mutasarrifu faal ve ey feyyaz-ı müteal, senin vücubu vücuduna şahadet eden bulut, berk, rat, rüzgar, yağmur birer birer şahadet ettikleri gibi heyet-i mecmuası ile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 Ey Fettah, Alim, ey Faalih, Hallak, nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şahadet eder. Öyle de senin ey Vahidi i Ehad, ey Hannan, Mennan, ey Vehhab, Rezzak, vahdetine ve hadiyetine yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde, bedahet derecesinde senin vahdetine ve ehadiyetine şehadet, belki mevcudat adedince şehadetler eder. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle, ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan dört yüz bin muhtelik milletlerin ayrı ayrı cihazatların muntazaman verilmesiyle, senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de, hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları, vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane, kerimane verilmesiyle, ve hatsız o efradın kemal-i musahariyetle evamir-ı rabbaniyeye itaatleri rahmetinin her şeye şmûlünü ve hakimiyetinin her şeye ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kapilerlerinin sevku idareleri, mevt ve hayat münabebeleri ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi her şeye taalluk eden bir ilim ile ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi.